Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Gazali ciddi psikiyatik olaylar yaşadı. Cinnet geçirecek noktaya geldi. Her şeyden şüphe etmeye başladı. Yani bu bildiğimiz şimdiki Gazali'nin deli haliydi o cinnet geçirdi. Bunu da, tarih kitaplarından öğrenmiyoruz. El-Münkızü Balal -el isimli kitabı var. Bu kitap, El-Münkızü Balal, -el dalaletten kurtuluş diyor. Kendisini anlatıyor. İman, akide, cennet, cehennem, alabara olmuş kafası. Dedik ki felsefeyi iyice öğrenince, feylozoflara reddiye kitabı yazdı bu sefer yani felsefede zirveye çıktı zirvedeyken felsefeye en büyük düşman kitabı teafetül felazifeyi yazdı kelam konularında iman konularında Allah peygamber ahiret konularında kafası karıştı hem bir yandan Nizamiye medresesinde ders veriyor bir yandan da çıldıracak duruma gelmiş burada küçük bir mülahazayı Sakın unutmayın, herkes zekası kadar delirir. Delirmenin de bir ölçüsü var. IQ'su 40 olanın delirdiğinde kaybettiği şey 40'tır. IQ'su 120 olan delirirse 120'lik cinnet geçirir. Tıpkı ne gibi? Bir araba 20 kilometre sürat yaparken kaza yapsa içinde ölen bile olmaz. Ama 120 iken sürat yaptın mı içinden kaza yaptığında içinden canlı çıkmazsın. 180 ile kaza yaparsan parçan bulunmaz arabadan çıktığında. Gazali IQ'sunun ne olduğu belli değil. Öyle bir ölçüm yapılmamış ama herhalde bugünkü standartlarla herhalde 300 vardır IQ'su. Öyle anlatılıyor. Eserleri de öyle gösteriyor. O noktada batinilik saldırıyor, felsefeciler saldırıyor, kelamcılar bir şeyler söylüyor, vesaire cinnet geçirecek noktaya gelmiş. Onu da kendisi söylüyor zaten. Bu kitabı da inşallah nasip olur, bunu da okuruz. Büyük bir âlimin hidayet kaynaklı bir tasavvuf medresesinden gelmiş. Aslında doğduğunda, babası da tasavvuf erbabı. Doğduğunda tasavvufçu bir babanın çocuğu olarak doğdu tasavvuf ehli bir medresede yetişti yani Gazali'nin 55 senesinde tasavvuftan ayrı kaldığı bir günü yok ama bir noktadan sonra tasavvufu kendisi arıtma cihazından geçirip arındırıp i̇hiyâ ül tasavvufu ortaya çıkarmış kelam ilminden uzak kaldığı bir gün yok ama kelam ilminin konuları ciddet geçirtirmiş ona Gazali Bağdat'ta deliriyordu bu delirme sadece akıl deliliği değil, iman olarak da delirmeye başlamıştı. Onun için Gazali'nin Bağdat macerasından sonraki kitapları çok farklıdır. Bu münkizle başlıyor. Bağdat'tan e, bu bahsettiğimiz dört ekolün saldırısından aklını kurtardıktan sonra bu kitaplara yöneliyor. Fikir kitaplarına yöneliyor. Ve ilk yazdığı ne dedik? El-Münqidhu Minabvalel. Dalaletten kurtarıcı kitap. Allah rahmet eylesin. Bu maceraları hani Rabbimiz ona yaşattı. Yazdığı kitapları daha içten yazsın diye. O derdi yaşamış birisi olsun. Hani yetim çocuk Yetimlerle ilgilense büyüdüğünde, zengin olduğunda ne kadar daha içten ilgilenir onlarla kendisi de yetimdir diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala yetim olduğunu hatırlatıyor. Yetim olduğunu unutma diyor. Onun için yetimlerin babası bir peygamber gibi yaşadı aleyhissalatü vesselam. Diye o hissiyatı kendisi yaşadı çünkü. Gazali de bu İslam dininin ve İslam toplumunun içinde üremiş bu dört riskli saldırının tamamının içinde bulunmuş bir miktar batınilikle de oturmuş kalkmış ve böylece onları güçlü tanımış onlara savaş ilan ettiğinde de açık vermeden büyük bir güçle bu saldırısını savaşını Allah'ın lütfuyla yürütmüş 488 yılında, yani o 38 yaşındayken Bağdat'ı terk ediyor. Çünkü delirecek gibi oluyor Bağdat'ta. 2 yıl Şam'a gidiyor. Şam'da Emevi Camisi'nde itikafa ve halvete kapanıyor. İ'tikaf, halvet ne demek? Halvet, kadınla erkeğin baş başa kalmasına diyoruz ama bu bir tasavvufi deyimdir. Cami'de bir Allah bir ben başkası yok. Ya da tekke'de Allah'tan başkasını muhatap almıyorum diye yapayalnız tesbih çekiyor, zikir çekiyor, Kur'an okuyor. Öyle bir hayat yaşıyor 2 yıl. Sonra oradan Kudüs'e gidiyor. Kudüs'te de aynı halvet hayatını bu Mescidi Sahra diye bir mescit var. Sarı kubbeli gördüğümüz yer. O bir mescit gibi kullanılıyor. Oraya kapanıyor. Orada yaşıyor ve orada kaldığı dönem yani o Şam'da kaldığı iki yıl sonra Beytül Maktis'e gidiyor. Beytül Maktis'te kalıyor iki sene oradan da tekrar Şam'a dönüyor. Bu Şam'dan Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Aksa'dan tekrar Şam'a gittiği dönem İhya-ı Din isimli kitabını yazdığı dönemdir. İhya-ı Ulumuddin'den hafif bir söz edeceğiz inşallah. İhya-ı Ulumuddin yazalinin ansiklopedisidir. Tek, yaşına, tek başına yazdığı büyük ansiklopedisidir. Derim ki bu kitapsız bir ev eksik evdir. Hatta Nevevi rahmetullahi aleyh meşhur Ziyaz-ı Salih'in yazarı Nevevi İhya-i ulum dinin İslam toplumunda gördüğü kabulü ve mübalağayı yani bir miktarda tepki göstererek anlatırken diyor ki neredeyse Kur'an gibi olacaktı az kalsın diyor. Ki Nevevi Gazali'den yani sadece iki asır sonra gelmiş böyle uzun bizim gibi dokuz asır geçmemiş aradan. Neredeyse Kur'an gibi olacaktı diyor. Ümmeti Muhammed i̇hya büyük bir kabul gösterdi, ilgi gösterdi. Hala öyledir. Ancak bu unutmayınız, antibiyotik gibidir. Kaşıkla yenmez. Yemeklerden sonra filan birer tane alınır. Şöyle kaşıkla yersen delirirsin. Çünkü bunu yazacak adam bunu yazmadan delirmişti. cinnet geçirmek üzere olmuştu. O cinnet geçirmeler tabi o bulanmış su, durulduğunda bu mübarek kitap ortaya çıksın diyeydi. Allah rahmet eylesin. İhyaülü muddin, Arapçısından tabi okunur. Türkçesinden de okunabilir ama, Türkiye'deki Türkçesi, 1960'lı yıllarda tercüme edilmiş bir Türkçedir. Ne kadar bugünkü Türkçe'ye uyuyor bilmiyorum. İnşallah sizlerden biri kıyamet günü Gazali ile beraber Havze-i buluşmak için ben tercüme edeyim bu kitabı bugünkü Türkçe ile der. Yeni bir Türkçesi inşallah kazandırılır. Arapça çok baskıları var. Bu güzel baskılardan bir tanesiyle de okunabilir. Hayatı ile ilgili bir nokta daha temas edeceğiz. 55 yılında vefat etti dedik. Tuus İran Horasan'daki Doğduğu yerin adı insan alim de olsa, gazali de olsa, kim olursan ol. Belli özelliklerini bünyesinden atamıyor. Vefatından önce bir türlü tuz, yani doğduğu şehrin sevgisini atamamış üzerinden. Ömrümün sonunu tuzla geçireceğim deyip her şeyi bırakmış. Yalvar yakar, siyasilerin teklifi gel medreselerde Ders ver falan, hiçbirini kabul etmemiş. Tuğs'a geri görmüş. Ömrünün son 5 senesinde ise gelenlere vaaz nasihat edip akşama kadar Kur'an okuyarak ve yeni küçük kitaplar yazarak ömrünü geçirmiş. Hicretin 55 ömrünün 55. senesinde de Tuğs şehrinde vefat etmiş. Kabri hala oradadır. Gazali ile ilgili hayatını yaşadığı asrı konuştuk. Peki, notlar alalım mı? Alalım. En önemli notumuz 5. asrın müceddididir gazali. Ne demek müceddittir? Din elbette eskimez ama Müslümanların toplumunda dindarlık eskiyor. Onu yeniledi. Batıniliği çürüttü. Felsefenin İslam'a müdahale etmesine izin vermedi. Kelam ilmine ağırlığını koydu. Tasavvufu orijinaline çevirdi. Bu dört alanda yaptığı şey, onun müceddit olduğunu gösteriyor. Tıpkı Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyhin ikinci asrın müceddidi olduğu gibi. Hadis-i şerif ne diyor? Allah her asırda bir müceddit gönderir. Şöyle topluma taze kan verecek bir büyük önder gönderir. Bu taze kan 5. asırda Gazali'dir. Rahmetullahi aleyh. İkinci dikkat edeceğimiz nokta Gazali tasavvufçu bir evde doğdu. Tekkeye çevirdiği evinde öldü. 55 senelik hayatında Tasavvufsuz bir günü yok gazelinin. Ama tasavvufu herhangi bir şekilde olduğu gibi körük örne kabul etmedi. Ne yaptı ya? Tasavvufun orjinalini hayal etti. Onu Bağdat'ta göremeyince çıldıracak gibi oldu. Şam'a gitti, Kudüs'e gitti, Şam'a geldi. Çıldıracak gibi oldu. Ama sonunda İhya-i Ulumuddin'i yazarak Tasavvuf'un aslı budur dedi. İhya-i Ulumuddin'in Tasavvuf kitabıdır. tasavvufta güya Boş versen öyle fıkıh kitaplarını Öyle fıkıh kitaplarına falan gerek yok. Sana yukarıdan gelir süzme bilgiler havası hakim idi ihyaülümüddin tasavvuf kitabıdır başlarken ilim kitabıyla başlıyor ilimsiz ne yapacaksın bunları diyor sayfalar dolusu ilimle başlayan tasavvuf ekolu getirdi evet bu sebeple biz de diyoruz ki tasavvuf için Gazali'den orası, öncesi Gazali'den sonrası diyebileceğimiz bir ayıraç durumunda oldu Gazali Rahmetullahi Aleyh Bir başka nokta üçüncü nokta Gazali'nin hayatında hadisle ilgisi Neredeyse yok denecek kadar azdır. Gazali hadis konusunda uzmanlaşmamıştır. Bu onun kimliğinin değersiz olmasını gerektirmiyor. Bukhari'de de ondaki diğer özellikler yoktu. Bukhari hadis alemiydi ama onun diğer özellikleri özellikleri karşılaştırmıyordu. Birbirleriyle karşılaşmıyorlardı. Gazali ömrünün 53 senesini hadis dışındaki ilimlerle geçirdi. Kendisi de zaten benim hadis bilgim zayıftır diyor. Bunu kendisi söylüyor. Bu onun için bir eksiklik değil. Bunu unutmayalım. Ama i̇hya i ulûmü dinden de bir İslam alimi hadis rivayet etmez. Bu kitap, sahibinin benim hadis ilmim zayıftır dediği bir kitaptır. Bu kitap, hadis okumak için okunmaz. Bukhari değil bu. Müslim değil, İbn-i Mace değil. Hadislerden yaşanmış, yaşanması gereken, alınması gereken, İslam'ın anlatıldığı bir kitaptır. Bu sebeple Gazali ömrünün son iki senesini Bukhari ve Müslim'i ezberlemeye ayırmıştır. 53 yaşından sonra. Bir Bukhari ve Müslim tutkunluğu o açıdan ele alındığında Gazali'nin niyetinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Allah rahmet eylesin. Gazali'nin bunca hizmetleri özellikle kelam ve usul-ü fıkıh ilminde hocası Ebu'l-Ma'ali el-Cüveyni denen zatın eseridir. Gazali'nin kendi hayatını da İmam-ül Harameyn deniyor bu Ebu'l-Ma'ali isimli zata. İmamul Haramayn'le buluştuğu zamana kadar olan hayatı, İmamül Harameyn'den sonraki hayatı diye ikiye ayrılsa hiçbir zararı yoktur. Rahmetullahi aleyhima. Allah ikisine de rahmet etsin. Ebu'l Maali İmamul ile buluştuktan sonra usulü fıkhta kelam ilminde zirveyi yakaladı. Hocası vefat edince de hocasının koltuğuna oturdu. Hatta e, usulde yazdığı bir kitabı karalamalarını hocasına göstermiş İmamül Harameyne. İşte bunları yazdım hocam demiş. Çok meşhurdur. Oğlum demiş. Ölmeden mezara koydun sen beni demiş. Ölmeden mezara koydun. Ne demek? Ne demek? Yani sen bu kitabı yazdın, bana yer kalmadı ilim dünyasında. Latife için ve övgü için söylüyor bunu tabii. Derler ki ne kadar doğru bilmiyorum, o da hocası ölmeden bu kitabı piyasaya çıkarmamış. Hocasına saygıdan dolayı. Rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla Gazali'yi bugün biz fıkıh dünyasında, biraz sonra kitaplarından isimler zikredeceğim. Yani e, Gazali'nin fıkıh ve usul ve kelam, bu üç alandaki, Büyüklüğünün e, sebebi hocası Ebu'l-Meali el-Cüveyni İmamul ül Harameyn'dir. Şafii ulemasının büyüklerinden bir zat bu. Allah'ın hikmeti e, işleri çok iyi giderken, kendisi kitap yazacak durumdayken bu zatın derslerine katılmayı düşünmüş. Gidince de güneşin dibine gitmiş gibi aydınlık almış ondan. Yani Gazali konuşurken İmamul ül Harameyn'i unutamayız. Onda etkisi var. Gazali'nin kitaplarından konuşacak olursak, Gazali'nin Cüveyni ile buluştuğu döneme kadar yazdığı risaleleri var. Cüveyni'den sonra var, İhya'dan sonra yazdığı kitapları var. Bu kitapların bir kronolojik sıralaması var ama biraz sonra Zikredeceğim. Kafa yapısını da Gazali'nin gösteriyor bunlar tabi. İlk kaliteli kitabı Et Ta'liku fi furu'il isimli Şafii fıkhına ait kitabıdır. Ses bulmuş, hala okunan bir kitaptır. El-Menhul isimli Usulü fıkıh kitabı vardır. Bu da çok orijinal bir kitaptır. El-Basit isimli Türkçedeki basit kelimesi bu El-Basit. Amma bu El-Basit, Şafii fıkhında eşsiz bir kitaptır. Gazali bunu 80 yaşında da yazmamış. 40'lı yaşlarında yazdığı bir kitabıdır. El-Basit muhteşem bir fıkıh kitabı. Şafii fıkhıdır ama İslam fıkhının şaheser eserlerindendir. Rahmetullahi aleyh. Makasidul felasifeden söz ettik. Felsefeyi övdüğü bir kitabıdır. Onu çürütmek için, kendi tövbesini yapmış olmak için Tehafetül Felasife kitabı çok meşhurdur. İhya-ı Ulumuddin de 45 yaşından sonra yazdığı İhya-ı Ulumuddin kitabıdır. Büyük ihtimalle 10 seneye yakın sürmüştür İhya-ı Ulumuddin'i yazması. Normal bu baskısı mesela 10 cilttir. Türkçedeki baskıları da çok kalın, ciltlerle dört cilt olanı var, on cilt olanı var. El-Munkızü Minabbalel Dönüşüm yaptığı kitabın adıdır. Kelam konularında, akide, iman konularında bu El-Munkızü Minabbalel ile kurtulma veyahut da dönüşüm dönemini göstermiş. El-Müstasfa isimli bir usulü kitabı daha vardır. Bu bahsettiğim kitaplar yazılma tarihine göre Ölümüne yakın döneme doğru yazdığı kitaplardır. En son yazdığı iki kitabı ki 53 yaşındayken yazdığı kitap Minhajul Aabidin isimli bu kitabıdır. İla Cenneti Rabbil Alemin. Minhajul Aabidin İhya dinden sonra yazdığı bir kitaptır. Benim hem İhya-i defalarca devirdim. Rabbim lütfetti. Hem bunu da gençlik yaşlarımda okumuştum. Şimdi de tekrar ders için mütelaa ettim. Bana göre İhya-i müellifi tarafından özetlenmiş bu kitapta. Ve başka bir kroki çizmiş İhya-i Ulûmüddîn için. Mesela İhya-i Ulûmüddîn de ilimle başlıyor. Bu da ilimle başlıyor. Bu İhya-i Ulûmüddîn'i okumadan önce okunursa İhya'ya geçişte çok kolay katkısı bulunur. En son vefatından bir iki hafta önce yazdığı kitabı da İlcamul Avam An İlmil Kelam isimli kitabıdır. İlcamul Avam An İlmil Kelam Bu Minacül Abidin Türkçe'ye abidlerin yolu diye tercüme edildi. Var mı piyasada bilmiyorum. Abidlerin yolu diye yıllar önce e, kitapçılarda görmüştüm. İhya İhyaülü Din zaten İhya Muddin olarak meşhur. Ben burada 7-8 tane kitabını zikrediyorum. Ama e, Gazali'nin ona ait olduğu hiç tereddüt edilmeyen 60'a yakın kitabı var. İrili ufaklı. Bir kısım kitapları da talebeleri mi yazdı, talebelerinin notları mıdır? karışık olan kitapları da var. Öyle öyleyle 200'ü buluyor kitapları. Ama 60'a yakın kitap Gazali'nindir. Kendisi diyor zaten şunu şurada yazdım, bunu burada yazdım diyor. El-Besît mesela büyük bir kitaptır. Şu anda yeni bir baskısı var. 10 ciltlik büyük bir kitap. El-Mustasfa 2 cilttir. Böyle küçük küçük olduğuna da bakmayın kitap. El-Munkezi Baler bundan biz ders yapsak Herhalde yüz derste ancak bitiririz bunu. Yani küçüklüğü içindeki ağırlığından kaynaklanıyor. İlcamul avam an ilmil kelam Bu kitap, ne kitabı biliyor musunuz? Gezali'nin, Selefi Salihi'nin akidesine döndüğü kitaptır. Kelam ilmine ait bütün ekolleri, bid'at mezhepler olarak görüp, İmam Malik'in mezhebine dönüyor. Akide konularında diyorum. Yani Gazali ölürken Selefi kafayla öldü. İlcamul avam demek avamın engellenmesi an ilmil kelam. Kelam ilminden avamı engelleme. Kitabın adı o. Böyle bir isim koymuş kitabına. Kitabın muhtevasında da Selefi Salih'in akide yani Ahmet bin Ambel'in ekolüne dönüyor eşarilik, maturidilik gibi ekollerin hepsini bırakıyor o tarafa dönüyor ve ne kadar doğrudur bilmiyorum yani bir hafta sonra da vefat ediyor bu kitaplardaki o dönüşüm süreci o zihin karışıklığı sonunda onu Ahmet bin Hanbel'in tarafına çevirip orada bırakıyor ruhunu Rabbine öyle teslim ediyor Allah gazaleye rahmet etsin Şimdi peki biz bugün ne yapacağız? Mesela şöyle bir soru sorayım. Hepimiz gazali olalım diye bir kampanya başlatabilir miyiz? Hayır. Görüyoruz ki gazali'yi seçmiş Allah. Özellikle bir asrı kurtarıp ondan sonraki Müslümanlara aydınlık yapmak için göndermiş gazali'yi. Bu Allah'ın istemesiyle oluyor. Hepimiz kampanya başlatıp yarından itibaren gazali olmaya karar versek kendi kendimizi gülünç hale getiririz. Böyle bir görevimiz de yok zaten. Ama Gazari'den istifade etmek hepimizin görevidir. Yaşadığı macerayı bugün ne yazık ki biz de yaşıyoruz. Zihin karışıklığı. O iyilikten etkilendi. bir sekülerizmin etkisi altındayız şu anda. O geçim kaynağı haline getirilmiş tasavvuftan rahatsız oldu. Bugün tasavvuf yer yer o pozisyona döndü. Kelam ilmi onun döneminde Allah şöyle midir böyle midir diye tartışma konusu Allah'ı tartışarak ilim yapma oyunu haline gelmişti. Aynısının geri geldiğini görüyoruz. Bugün pek çok genç ben görüyorum çıldıracak durumda. Namazı bırakıp protesto edeyim her şeyi diyecek durumda. Ahiretiyle oynuyor. Aslında namaz kılan gençler. Neden? Gazali'nin gördüğü bu dört fransiyon saldırısının altında hala duruyoruz. batiniliğin değişik bir şekli kalbim temiz bilmem ne de felsefesiyle gene çıktı ortaya. Bugün Gazali olmasak bile Gazali'nin kurtuluş serüvenini biz tekrar yaşayabiliriz. Biz de kelam ilminin tartışmalı konularından sıradan müslümanlar olarak uzak dururuz. İmam Ahmed gibi ölürüz Allah'ın İmam Malik gibi ölürüz. Ebu Hanife gibi ölürüz. Gazali olamayız. Olmamız da gerekmiyor. Allah dilediğini gönderiyor öyle. Ama Gazali'yi ders yapabiliriz. İşte Minhajul Abidin'i bunun için okuyalım diyorum. Gazali bu kitabında ömrünün son günlerinde Artık Müslümanlara ne tavsiye ettiğini anlatıyor. Ben içimden diyorum ki, yani İhya'yı bugün okuyamayacağımızı Allah biliyordu. Baştan sona okuyamayacağız. Bari e, Gazali'ye bunu özetlettireyim, murad etti Allah. Gazali'ye ilham etti, bunu yaptırdı. İnşallah da istifade edeceğiz. Onun için Gazali'nin hayatını okuduk, öğrendik. Minhacül abidinde bize ne vermek istediğini anlayalım diye. Burada bir not var. Gazali 55 yaşında öldü. Neredeyse bir kütüphane dolusu kitap bıraktı. Binlerce konferans verdi. Bizim çağımın ifadesiyle kullanıyorum. Bu kadar çok konuşan, bu kadar çok yazan adam elbette çok tenkit edilir. Yer yer İbni Teymiye'nin Gazali'ye hucumu diye bir başlık görebilirsiniz. İbni Salah Gazali için şöyle astı kesti duyabilirsiniz. Kesinlikle bu kötü bir durum değil. Bir alim öbür alimi tenkit eder. Bu kadar çok yazan, çizen birini tenkit etmeyecek de ne yapacaklardı? Yani çok konuşanın hatası arandığında da bulunabilir. Beşer bu. Biz Gazali'yi çok tenkit eden var diye kıymetini bilmezlik yapamayız. Ümmetimizin adamıdır Gazali. Ümmetimiz namına Allah onu müceddit olarak göndermiştir. Üzerinde tenkit edilecek hataların bulunması normaldir. Cinnet geçirdiği günler olmuş. Felsefeye bulaşmış. Ama Gazali'yi biz ömrünün sonunda Buhari ve Müslim'e sarılmış i̇lcâm ül isimli kitabını yazıp eski görüşlerinin hepsinden uzaklaştığını kendi dilinden gördük. Dolayısıyla Gazali Allah bize tertemiz Ahmet bin Hanbel'i teslim ettiği gibi teslim etti. Binaenaleyh Gazali'nin eskisinden birileri bir şey çıkarıp hücum ederse haklıdır. Biz sataşma hakkına sahip değiliz. Biz Gazali'nin felsefeci olduğu günlerinin hayranı değiliz zaten. Bir, iki, gazali, peygamber değil, masum değil. Niye hata yapmasın ki? Hatalarıyla beraber biz gazali'yi severiz. Hatasını bırakarız. asa ı izinden gittiği noktalarda takip ederiz. Bir cerrah, doktor, ameliyat hanesinde cerrah'tır. Yemek yerken biz onu cerrah olarak görmüyoruz ki. Yemek yiyen bir cerrah olarak görüyoruz. Aynı şekilde gazali veya herhangi bir alemin tenkit edilir bir noktası da olur. İmam-ı Azam gibi bir zata en çok kendi talebeleri itiraz etmişler. Bu böyle değil hocam böyle demişler. Sildik mi İmam-ı Azamı, İmam Azam'ı defterden? Ya da ona itiraz eden talebelerine vay hainler dedik mi? yo? Asıl onların itirazıyla İmam-ı Azam daha çok büyüdü. Onlar da onun gölgesinde kocaman oldular. İlim böyle bir şey zaten. Şu kadar ki İmam Gazali'nin İhya Ulumuddin bir dünya ansiklopedisidir. Bu ansiklopedi bir kültür hazinesidir. Ama hadis kitabı değildir. Burada gördüğün bir hadisi bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki diye anlatamazsın. Yanlış iş yaparsın. Anlatırsan da zaten makul bir iş olmaz. Buradan genel İslam terbiyesini alacaksın. Batılın tuzaklarına düşmemeyi öğreneceksin. Fıkhını da Ebu Hanife'den alacaksın. Ortopedist bir doktora gidip göz ameliyatı olursan kör olursun. Cerraha da gidersen başım ağrıyor diye kafanı kestirirsin. Kimden ne alacağını bilmeyen hiçbir iş bilmiyordur. Gazali'den dünya havalarına uymadan ahiret mantıklı bir mümin olarak yaşamayı öğreneceğiz biz. Fıkhımızı bu Hanife'den öğreneceğiz. Rahmetullahi aleyhim. Hadisleri de İmam buhariden alacağız. Bunları birbirine kavga ettirmekten zevk alıyorsan uzak dur medreselerimizden. Sen samimi değilsin o zaman. Kimden ne alacak? Sen Nalbur'a gitmişsin 100 gram tulum peyniri istiyorsun. Nalbur'da peynir olur mu ya? Ya da markete gidiyorsun Çimento var mı sizde diyorsun. E, nalbur'dan alsaydın onu. Kimden ne alacağını bilmeyen ya da bildiği halde yanlış isteyen aradığını bulamaz. Biz ümmeti Muhammediz. Böyle basiretsiz işler yapmayız, yapamayız. Yapmamamız gerekiyor. Allah gazaliye rahmet etsin. Etmiştir de. Milyonlarca insanın, müminin dünya tuzaklarına, şeytanın ağlarına takılmadan mümin olarak Rabbine gitmesine vesile etti ona Allah. Rahmetullahi Aleyh. Milyonlarca mümin onun ihyasını okuyarak huşu içerisinde namaz kılmayı öğrendi. Kadına, erkeğe İslam'ı tanıttı. İslam'ın ince ayarlarını gösterdi. Kendisi çıldırsıya bir hayat yaşadı. Biz huzurlu olalım diye. Allah ona rahmet etsin. İnşallah bu noktadan sonra da minhacül abidin ila cenneti rabbil alemin isimli kitabından okumaya devam edeceğiz velhamdülillahi rabbil alemin